ve civarındaki faydalı işte hazırlayan mesunun zeki yemez Dinleyiciler, bu hafta tekrar 15 günde bir yayınlanan Orman ve Çevreliki Faydalılıklar programındayız. Ee, bu haftaki konuğumuz e, Orman Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Alper Çolak. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk Sevki Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sizin her zaman böyle zevkli programlar yapmak çok hoşumuza gidiyor. İnşallah bu e, Alper Bey ile ikinci buluşmamız. Daha önce de e, kamuoyunu ilgilendiren e, böyle meraklısının ...hoşuna gidebilecek konuları bulup çıkarmakta... ...Alper Bey çok usta... ...bugün de e, melen çayını konuşacağız... ...melen çayı bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere... ...İstanbul'un e, suyunu... ...sağlayan... ...bir... ...kaynaklardan dere. birisi... ...ve proje... ...halen gelecek mi bu su yoksa geldi mi? Geldi, hala akıyor yani, şu anda... ...akıyor... ...çeşmelerimizden de akıyor... su gerçek melen çayı mı değil mi? Evet... ...hangi aşamalardan geçerek buralara geldi... ...birazdan bunları konuşuyor olacağız... Melen çayı hangi ilimizin sınırları içerisinde? Düzce, Düzce içerisinde birkaç tane küçük havzadan birleşen dev büyük bir melen havzası var. Aslında bugün yani melen bir bizim için bir örnek. Aslında biz meleni sadece meleni konuşmayacağız. Bugünkü aslında içme suyu nedir? Hmm. Gerçekten biz kaliteli bir içme suyu içiyor muyuz? Yoksa hani benim ifademle biraz çok değişik bir ifadeyle. ...ıslak bir şey mi... ...yoksa lezzetli bir... ...çünkü su iki çeşit benim tanımlamama göre... bir ...ıslak bir şey var, elinizi soktunuz, banyo manya yaptığınız ...öyle sizi ıslatan bir şey var... ...bir de gerçekten kaliteli içme suyu var... ...ikisi arasında fark var... ...biz hangisine mahkumuz ya da hangisini kullanıyoruz... ...onu aslında konuşacağız... ...tabii ki en iyisine layihiz ama maalesef ki... E, ...çeşmeden akan suya mahkumuz... ...yani e, şöyle algılamak Hı. lazım... ...bir kere hiçbir şey... E, ...bizler için rüya olmamalı... ...örneğin... Bir içme suyu insanın en doğal hakkı, en güzel zevklerinden bir tanesi. Neden kaliteli içme suyu içmesin değil mi? Yani e, çeşmelerimizden akan şu anda zehirli su mu? Hayır. Pırır pırı su akıyor. Yani su anlamında bakarsanız ama içme suyu özelliklerine gelince iş farklı. Örneğin e, bunu yapan şehirler, ülkeler yok mu diye baktığınızda çok tipik örneği benim de çok e, yani kendimi de orada yaşadığım. Avrupa'daki şeylerden, örneklerden bir tanesi. Örneğin Viyana'dır. Viyana çok e, ilginç bir örnektir. Gerçekten yani Türkiye'yi de ilgilendiren ilginç bir örnektir. Bu konuda ben de bir şey söyleyeyim. Ben de Viyana'da dört sene kaldım. Orada benim de duyduğum e, dünyada ya da Avrupa'da diyelim, büyük şehirler arasında çeşmeden akan suyun doktorlar ve uzmanlarca içilmesinin tavsiye edildiği tek ya da nadir ülkelerden evet. bir tanesiymiş. Çok Çünkü çok kaliteli, kaliteli su. metropollerdeki içme suyu ödülünü Viyana alır çok uzun yıllardır. Hı. Yani böyle 40-50 yıldır. Bunun özelliği hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Marketlere falan gittiğinizde pet şişe bulamazsınız. Damacana göremezsiniz. Yani Viyana'da damacana pet şişe diye bir şey yoktur. İnsanlar öyle bir şey yani damacanlara falan mahkum edilmemiştir. Peki Viyana küçük bir şey mi? Cam şişeler hatırlıyorum ben. Cam şişe var. Onların içerisindekiler soda tarzında Hı. yani bizim bu kızlayın falan çıkardı sodalara benzeyen ama şey değil. Onların hiçbirisi normal. Günlük içtiği su değil insanların. Hmm. Zaten e, içme suyu diye bir şey satın almaya kalkarsanız arasanız da bulamazsınız. Size gülerler. Su dediğinizde böyle garip şekilde bakarlar. Çünkü çeşmeyi açıp içeceksiniz. Gerçekten herhangi bir yerdeki çeşmeden içebiliyorsunuz. Peki bir yana küçük bir şehir mi? Hayır. Baktığınızda bir milyonluk nüfus Peki bunu nasıl sağlıyor diye baktığınızda Viyana'nın suyu da çok yakından gelmiyor. 150-300 kilometrelik uzak mesafelerden hepsi yer altından künklerle geliyor e, o sular ve bu şekilde içiliyor. Peki ne oluyor da biz aynı şekilde içemiyoruz ya da biz örneğin... E, İstanbul'da ben de dahil olmak üzere evimde her gün damacana var. Niye damacanalara mahkumuz, ellerimizde pet şişelerle görüşüyoruz? Şimdi o, Suriye aslında Alplerin dibinde bir ülke. Dolayısıyla... Hiç fark etmiyor. Çok Alpler... şanslı olduğu sanılabilir. Evet, yani e, su miktarı, yağış miktarı açısından şanslı bir ülkedir. Ama kaliteli içme suyla biz şanslı. bizim ülkemiz de şanslı doğal kaynaklar açısından da bunu galiba biz kullanmakta biraz çok becerikli değiliz. Evet, şimdi bunun... Tipik örneğini anlatalım ben bir anekdot gibi benim için hem de hoş bir yani gerçekten ülkemizin gerçeği bunu da şunun için anlat yani örnek vermek istiyoruz Ben öyle sanıyorum ki çoğu bundan sonra pek çok şeyin yani bizim dinleyicilerimizin çoğunun artık bazı şeylerin hayal olmadığını göreceğiz Örneğin ama Avusturya sadece Avusturya değil Avrupa'daki pek çok ülkenin dahil oldu Avrupa Birliği'ndeki su yönergesi diye bir şey var kaliteli bir içme suyu nedir özellikleri nasıl olacak su işletmecinin ne yapılacak bunu yazanlardan ve en başta çekenlerden bir tanesi Profesör Mok'tur Mok ve ekibiyle biz birlikte düz havzasını incelemeye gittik. Şimdi tabii giderken ben de ilk önce şaşkınlık içerisindeydim. Koca koca aletleri bekliyorsunuz. Kimyasal analiz aletleri bekliyorsunuz. Dev dev aparatlar bekliyorsunuz. Ama hiç öyle bir şey yok. Ellerimizi kollarımızı sallayarak 15 kişilik bir ekip yurt yani bir ekiple havzada su incelemesi yapmaya gittik. Gittiğimizde havzanın üst noktalarına çünkü su havzanın üst noktalarından toplanmaya başlar. Aşağı kısma bizim melen çayı dediğimiz yere doğru akar. Şimdi buraya gittiğimizde... Ee, benim iki sorum nasıl test edeceğiz bunları? Dediler ki biyolojik canlılar yöntemiyle test edeceğiz. Yani bu şu bir suyun içerisindeki biyolojik canlıların hangi canlıların yaşadığına dayanarak o suyun kaliteli içme suyu olup olmadığını karar verebiliyorsunuz. Çok basit. gözle görülen canlılar mı bunlar? Bunlar e, zaten isimleri makro omurgasızlar. Yani omurgalar yok ve makro gözünüze görebiliyorsunuz. Kurçuk diyebilir miyiz? Kurçuk gibi şeyler Hı, yani evet. halk diliyle öyle söyleyelim Şimdi bunlara bak, bakar bakmaz. Bunların yalnız bir özelliği var. Bunlara yurt dışında E.P.T. grubu deniyor. Yani bütün bu canlıların olduğu sınıfın adıdır. Şimdi bir suyun içerisine elinizi sokuyorsunuz. Herhangi bir kaya parçasını çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız zaman taşın alt kısmında bu sizin de ifade ettiğiniz kurtçuk gibi canlıları görüyorsunuz. Bu canlılar o kadar önemli ki bu sular içerisinde. Buna, bu suyun içerisine herhangi bir şey doğanın dışında herhangi bir şey Karışta andan itibaren bunlar çok çok hassaslar. Onun için gösterge canlı deniliyor. Anında doğadan kayboluyor, anında kayboluyor. Yani siz hemen onun yüz metrelerisine suyun içerisine çok azıcık bir kime salmadı, herhangi bir şey kattığınızda biraz sonra gidin, onların kaybolduğunu göreceksiniz. Hı. Dolayısıyla bu şekilde hızlı reaksiyon gösteriyor. Biz üst noktalarına çıktığımızda taşı aldığında profesör Mukun o anda sizlerin de yani şu anda dinleyen herkesin onun gözlerini görmenizi isterdim. Gözler böyle fal taşı gibi büyüdü. Aman Allah'ım dedi bu ne kadar kaliteli bir içme suyu. Tabii insan içine şöyle bir mutluluk geliyor. Aa, İstanbul ne kadar kaliteli bir iç, içme suyu buradan gidiyor diye. Gerçekten ben de bir Türk vatandaşı olarak onu hissettim. Havza'nın orta noktalarına doğru geldik. İkinci kez derenin içerisine girip suyuna taş aldığımızda Mok'un gözleri değişti. Gözleri biraz kapandı, biraz üzgün bakışla bu dedi içilebilirli içilemez arasında. Peki ne oldu o kadarlık bir mesafede aynı su ama aynı hmm. deren içerisinden alıyoruz. Biraz da aşağı indik daha uzatmayalım havzanın en alt kısmına bizim melen çayı diye akan kısma gittiğimizde hemen bir kaya aldık oradan altına baktık. Mok dedi ki hemen toplanın gidiyoruz buradan. Şimdi, Çünkü e, kurucular taşına... var mıydı? Hayır. Ölmüş müydü? Yerine başka şeyler mi gelmişti? Kurcukların tamamı neredeyse yani kaliteli içme suyunu gösterenen hepsi kaybolmuştu. Aksine atık sularda, zehirli sularda ya da kirli su göstergesi olan canlıların yerleştiğini görüyor. Bu su hiçbir şekilde kaliteli içme suyu göstergesi değildi. Bu, bu su normalde ıslak bir şey ama Hı. kesinlikle içme suyu değil. Bir havzada yani daha İstanbul'a gelmeden Melen çayının içine gelene kadar su kirlenmiştir. Sonra melen çayının etrafında biraz yürüdüğünüzde bir sürü çöplükleri, hayvan otlatmalarını gibi şeyleri görüyoruz. Onların da katılmasıyla birlikte aslında hikaye şöyle bir şey. Havza'nın başından tertemiz su çıkıyor ve ispat edildi bu. Çıkıyor. Havza'nın daha başına şeyine gelince e, yani melen çayının... Çay diye aktı, bizim dere gibi gördüğümüz yere gelince içilemez hale geliyor. Buradan İstanbul'a kadar kanallarla taşınıyor. İstanbul'un girişinde biyolojik arıtmaya tabi tutuluyor, insanlara veriliyor. Yani bu nasıl bir şey? Temiz su alıyorsunuz, kirletiyorsunuz, Tabii. biyolojik arıtmayla temizliyorsunuz, tekrar veriyorsunuz. Ha verilen su kötü bir şey mi? Değil ama sadece ıslak bir şey. Çünkü kaliteli bir içme suyunun zevki şu... İçerisinde zararlı mikroorganizmaların, bakterilerin falan olmadığı ama bunun anlamışı yararlıları ya da diğerlerin olduğu. Bunların haricinde lezzeti olan, kendisine has bir doğa kokusu olan. Sertliği. Sert, sertlik gibi özellikler aynı kalabilir biyolojik arıtmada da. Ama asıl bu özelliklere sahip olması. Şimdi bu özelliklerini yitirmiş Kokusuz bir... Kokusuz mu olması lazım? Kesinlikle kokusuz koku derken doğanın kendisine ait olduğu koku ayrı. Klor falan gibi katkı Hı. maddelerin girdiği koku birbirinin arasında dağlar kadar fark var. Yani biz suyu bu hale getiriyoruz. E, peki e, Demir Viyana örneğini verdiğimizde Viyana'da nasıl olur? O su dağdan birinci sınıf çıkıyor. Kanalın içine birinci sınıf giriyor. musluğun içinden de birinci sınıf çıkıyor. Peki hayal mi? Hayır hayal değil. Yani bu İstanbul içinde bir hayal değil. Şimdi diyeceksiniz ki bir orman mühendisi olarak... Orman fakültesinde öyle sizi ne ilgilendirir? Ben su mıyım? Evet. Çünkü şöyle bir şey. Bizim e, üniversiteye geldiğinizde su ile ilgili bölümler de var. Ancak fakültemizde bizimki şöyle bir şey. Dünyada en kaliteli içme suyu nereden çıkıyor diye baktığınızda ormanlık alanlarda. işte ormanlık alanların işletilmesi doğru yapılırsa ki yapılabiliyor uygun tekniklerle. O zaman bu su havzanın başında sonunda da aynı kalite ile çıkıyor. Hı hı. Peki şöyle bir şey o zaman e, hani dinleyicilerimizin aklına bir soru gelebilir. E niye o zaman e, su böyle kötü oldu? Havzada gübre kullanılıyor. Gübre suyun kalitesini düşürdü. Gübre ne için kullanılıyor? Örneğin orada fındık örnek verelim Düzce havzasında fındık var. Fındık kültüründe fındık miktarının verimini artırmak için hektara 20 30 kilo adam tutuyor NPK gübresi döküyor. Bu dökülen gübrenin hepsi aynı suyun içine giriyor yıkandıktan sonra. Bu kimyasal mıdır yoksa tabii kimyasal. Ha. Tabii. Ya yani bu doğal gübre kullanılabilir NPK mi orada? NPK zaten baş harfleri ee, doğal gübre kullanabilirsiniz, kompost kullanabilirsiniz ama kiletir buna... mi gene? Yine kısmen ama ha. ona gerek yok. Ha. Şimdi dünyanın pek çok ülkesinde bu tür alanlar da şöyle bir şey yapılıyor. Her türlü kimyasal maddeden arındırıyor, uzak tutuyor. Eğer orada yaşayan insan var ise ki var işte Türkiye'de de o zaman devlet onu süspansa ediyor. Çünkü karşılığında trilyonlar suyu satarak trilyonlar katrilyonlar kazanıyor. Onun karşılığını oradan ödüyor. Ya şimdi örneğin ben İstanbul Üniversitesi rektörü, eski rektörü Mesut Parlak'la ee, hocamızla birlikte Viyana'ya gittiğimizde büyük bir su üretim havzasının şu andaki Viyana suyunun geldiği havzanın üstündeyken otururken şöyle bir şey dedi. Şu piknik masasına bak dedi ya şeydeyiz ahşap ülkesindeyiz dedi. Çünkü Avusturya çok odun hammaddesi üreten bir ülke. Kırık dökük nasıl bir yer falan hemen oradan garson bu sohbetimizi duyduğunda geldi. Bir şey mi oldu dedi masaya hani e, böyle bir şeyle. Hayır anlattık durum işte masanın kalitesini konuşuyorduk. Burası su üretim havzası. Hiçbir şekilde vernikçila gibi şeyler ahşap ürünlerin üzerine atılamıyor. Hmm. Ama devlet ne yapıyor? Bunlara sık sık odun maddesi desteğinde bulunuyor. İşte olay budur. E, bizim Melen havzasında da yaşanan budur. Suyu al alıyoruz, kirletiyoruz. Tekrar ediyorum. Geliyoruz trilyonlar, katrilyonlar harcayarak İstanbul'un girişinde biyolojik arıtmaya tabi tutuyoruz. Ondan sonra veriyoruz ama yine de insanımız güvenmiyor ki güvenmeyenlerden işte biri de biziz. Güvenmiyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bütün marketlere gidin ya da sabah arabayla ortalıkta dolaşanlara bakın. Hepsi su satıyor. Damacanalarda dolaşıyor. Herkesin elinde su. Kimse musluktan su içmiyor. Peki İstanbul halkı damacanalara mahkum olmak zorunda mı? Hayır. Biz bunun bir rüya olmadığını inanıyoruz. Bunu bize kim söylüyor? Biyolojik eee suyda yaşayan canlılar söylüyor. Şimdi çok ilginç bir konu. Hemen bir müzik arası verelim. Ee, Alper Bey bize e, çok e, hareketli, canlı, neşeli bir müzik seçmiş. Onu dinliyoruz. <Gülüyor> Ders dinleyiciler orman ve civarındaki faydalı İşler programındayız. Bugün orman fakültesinden Profesör Doktor Alper Çolak Bey ile melen çayı, İstanbul'un içme suyunu, kaliteli içme suyu nedir? Bu konular üzerine konuşuyoruz. Ee, bize Alper Bey melen suyunun hikayesini anlattı. Ee, melen suyunun kaynağından çıktığında ne kadar temiz, temiz kaliteli, içilebilir, doğal... Derenin içine girdiğinde ama biyolojik canlıların bağırdığını gördük. Bizi ölüyoruz, bizi ha. kirletmeyin diye nasıl bas bas bağırdığını duyduk. Yani e, ilk çıkış kaynak noktasında Melanchey'in suyu. Sınıf birinci sınıf sudur. suyken ki bunu da bir taşların altındaki Tabii. E, kurçuklardan anlıyoruz. test eden de Avrupa Birliği'nin tekrar ediyoruz su yönergesini yazan ekip test Hı -hı. etmiştir. Ve gurur duymuştuk yani biz kendisi ama Havza'nın alt kısmına yani bizim Melençay diye yere geldiğinde ise neredeyse içilemez İçine konumuna geldiğini görüyoruz. Karışan, kimyasal. kimya Her türlü kimyasal, çöp artıkları, hayvan otlatmaları, gübreleme, Havza'daki e, faaliyetler, yol, asfalt dökümleri inanılmaz. Yani Havza'ya kimyasal madde girişini tahmin edemezsiniz. Peki e, bizde bu iş anlaşıldığı kadarıyla yapılamıyor. Yapılır yani biz ona inanıyoruz. Hiçbir nasıl şey, yapılır? Avrupa ama. ülkeleri nasıl çözmüşler bunu? Şimdi mesela? örneğin bir kere Avrupa Birliği'nde özellikle bazı ülkelerde Hı. bildiğim yanlış hatırlamıyorsam örneğin yani Avusturya 2001'de yaptı. Almanya e, 2003 yılında yaptı. Suyu bir gıda maddesi olarak tanımladı. Su çok ama tırnak içinde söylüyorum çok sıkı kontrol altındaki bir gıda maddesi. Yani suyun içerisine su havza sonra öyle kolay bir işlem yapmanın söz konusu değil. Bir gıda maddesi ne kadar ciddi kontrol ve sıkı denetim altındaysa sıkı denetim altına sokuluyor. Yani yıkanamazsınız. Evet sonradan Hı. içme suyunu sıkı kontrol eden ve gıda maddesi altına sokan sonra bu ülkeler genişledi. Avusturya, Almanya'ya ek olarak İsviçre ve Hollanda dahil oldu. Yani şu anda 5-6 ülkedir. Diğerleri değil yani Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri değil. Şu 4-5 saydığım ülke bunlar su sıkı kontrol altında olan bir gıda maddesi diye bir kanun maddesi çıkardı. Ve gerçekten çok sıkı denetim altında. Su havzasına falan örneğin bir e, Avusturya'da girdiğinde bir su havzasına arabanızla girin giremezsiniz su havzasının içerisine. Oysa bizde de örneğin İstanbul'un göbeğinde bile eskiden bilirsiniz bentler vardır orada. Hı hı. Su üretim havzasıdır. E, hafta sonu 20 bin kişi piknik yapıyor orada. Ne güzel. Yani böyledir yani ya da işte. <gülüyor> e, Çöplerini bırakıp evlerine çöp, dönüyorlar. Çöp Hı. zaten apayrı bir şey Hı. yani. E, kamyonlar dolusu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ben acıyorum. Gerçekten acıyorum İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü. Çöp toplamaktan asli işini yapamaz hale gelmiştir. Yani bu kadar vahimdir durum. Su havzası da dahildir buna. Yani e, işler acısı bir durumda. Dolayısıyla bunu bir gıda maddesi gibi görülürse ben inanıyorum. ve havza içerisindeki bu biyolojik canlıların bağırışlarına kulak verirsek göreceksiniz Melende akan suyun çeşmenizden aktığını da hissedersiniz zor bir şey değil. Yani program başında söylediniz ee, yeni açanlar için tekrarlayalım. Aslında basit bir gözle muayene ile diyelim ya da Tabii göz, göz, gözlemle. gözlemle anlaşılabilir çok bir basit. Bir laboratuvar gerek kalmadan Hiçbir bir suyun şey. ve dünyanın içindeki... en güvenilir yöntemidir. Tekir evet. ediyorum ucuz, kolay güvenilir. Ama uzman bakışı evet. lazım. Yani bunun için dev laboratuvarları falan Hı. gerek yok. Bunlar hepsi para yatırımları. Bence çok da gereksiz. Yani İl, temiz uzman. kaliteli ve doğal bir Tabii. suyun içindeki kurçuklar ayrı. Kirlenmiş, kimyasal e, ayrı. atıklarla. E, Veya doğal... havzaya dışarıdan Kimasal madde girmeye başladığında var olanlar önceden bildiğiniz için hmm. hemen anlıyorsunuz ki evet bu havzada bir şeyler oluyor. Birileri bir ha, şey Değişiyorsa geriası evet. aktıkça bu profil. Evet değişiyorsa birileri e, bir şey yapmaya başladı. Bir Burayı kontrol karışıyor. edin demektir efendim. Bu kadar. En aşağı indiğinde ise bambaşka kurtçuklar evet. ki onlar da e, her türlü kirli suda Yaşaya barınan, yaşayan e, ya da kirlenmeye dayanıklılar. Bekle diyorum bunun en iyi yanı güvenilir ucuz yöntem olması kolay, güvenilir ucuz bir yöntem olması bir de e, yer altı suları meselesi var. Bu konuda tabii, da bir şeyler söylemek lazım. Yani şöyle bir şey. Yer altı suyunu ben şöyle tanımlıyorum. Hı. Yani iki çocuk babası olarak söylüyorum bunu. Yer altı aslında bizlerin güvence suyudur. Yer altı suyu kullanılmaz bir türlü yani algılayamadık. Şimdi Çünkü yer altı suyun deyince bir kere melen çayını falan kastetmiyoruz. başka, apayrı ama değil mi bunlar? Ama melen çayıyla çok bağlantılı. Onun için aslında konuyla ilişki kurmak suyu, lazım. Yer altı suyu melen çayının e, kaynağı mı? Hayır. Hayır. Yer altı ha. sularımız ayrı. Önnen İstanbul'un göbeğine tamam. gelin. Benim evimin yanına da gelin. Oraya hemen e, Belgrad Ormanı'nda oturuyorum. Yani kuyu e, açmak. Elli, evet 50-70 metre derine girin oradan su çıkacaktır. Bu Artezi, yer altı yani, suyu. kuyu tamam. Evet Hı. ama şimdi farkı şu. Yeraltı suları nedir biliyor musunuz? Bizim işte çocuklarım onun için söyledim çocuklarımızın gelecekte kuraklık, kıtlık günlerinde, zor günlerinde geçici süreyle hayatlarını sürdürebilecekleri su depolarımız bizlerin. Ama biz şimdi onları habire rutin kullanarak rutin ha. kullanarak sanki normalmiş gibi. Yani şu melenden akan birinci sınıf suyu evimize birinci sınıf olarak getirme yerine çaba göstermek yerine artezen kuyular işte o kuyulardan su çekerek kullanmayı büyük bir marifet sanıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz Konya Ovası tipik örneğidir. Su çeker çeke su kalmadı. İstanbul'da da böyledir. Her yerde artık kuyu açarak suyu çıkartmanın kolay yöntemi bulunuyor. Oysa bilmiyoruz ki bunlar bizim gelecekteki sigortalarımız. Büyük bir kuraklık bir su bulamadığınızda tek can damarınız Onu bitirdiğiniz zaman Peki o zor anlarınızda Belki sizden bir ve iki kuşak sonraki insanlar Ne kullanacak Hı -hı. Peki, yeraltı sularını şunun için sorunuza öyle cevap verelim. Biz akan şu dev orman alanlarındaki havzalardaki dev su miktarımız varken onu işi, iyi işletmek varken su işletmeciliği yapmak lazım. Bakın Türkiye'de orman işletmeler var ve çok ciddi bir orman işletmeciliği yapılıyor. Yani bu konuda iyi bir teknik deneyime sahiptir orman teşkilatı. Yalnız. Örneğin orman işletmelerinin bir kısmının artık adı değişmek zorunda. Su işletmeciliğine dönüştürme. Yani orman havzasında su. Neden? Dünyanın en kaliteli içme suyu, ıslak olmayan demin bahsettiğiniz, en kaliteli içme suyu ormandan gelir. da suyu ormandan geldiği için en kalitelidir. Hı hı. Onun için biz bunu savunuyoruz. Şimdi doğa severler bu, tam bu noktada su işletmeciliği dediğiniz anda şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Diyorlar ki biz doğanın suyunu bu denli çok kullanırsak doğaya hayvanlara, bitkilere, ormana da su kalmıyor. Onlara da su lazım. İşte, Onları orayı sömürmüş olmuyor muyuz? Bu su kullanımı tek taraflı, insan odaklı planlamış olmuyor muyuz diyorlar. İşte e, aradaki fark o. Zaten ben Hı. üniversitede çalışma konsepti, doğa koruma konseptinde çalışıyorum. Neredeyse. Ne güzel. Bölümünüz neydi? O benimki sivil kültür ana bölümdeler ama doğa koruma konsepti üstünde çalışıyorum. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Öncelikle suyu kapatıp bir havzanın önüne baraj yapıp su depolarsanız doğrudur. Pek çok yaşam alanını ortadan kaldırırsınız. Aşağıdaki diğer yaşam alanlarına giden suyu engellersiniz. Hayır, biz öyle bir şey savunmuyoruz. Bizim savunduğumuz şey şu. Doğada yağışlarla, karlarla eriyen, gelen havzanın dışına akıp giden suyu kaliteli şekilde zaten akıp gidiyor. Örneğin Melençay nereye gidiyor? Karadeniz'e kadar gidiyor. O çayda da giden o ve pisleterek kil olarak kirli olarak giden suyu havzanın başında değil havzanın çıkış noktasından itibaren bir kısmını o da tamamını değil bakın hmm. bir kısmını kullanmakla yani. siz tek havzayı alırsanız tabii ki her şeyle yolunu kapatırsınız bütün yaşam alanlarını yok edersiniz Türkiye'de binlerce havza var binlerce havzanın hepsi özellikle su ihtiyacına göre işletilse çok az bir kısmının kullanılmasıyla ilgili bu kullanım da öyle dev barajlar yaparak alanları kapatarak değil hmm. şimdi biz ihtiyacımız olan suyu nasıl tedavi edeceğimizi konuştuk program boyunca ama bir de ihtiyacımız olan suyu da idareli kullanmak ve aslında tüketimimizi ihtiyacımızı azaltmak da bir yöntem değil mi? Ee, o da aslında, uzun bir uzun bir konu. Aslında şöyle ha. bir şey, bizim hepimizin bir yanılgısı var. Ha. Türkiye böyle bir Karadeniz hep gözümüzde. Niye hep Karadeniz'i düşünürüz? Ben hiç anlamıyorum. Hep herkesin çok yağmur yağar. Evet, yağmura Türkiye su bakımından bakın çok ilginç bir terim söyleyeceğim. Fakir bir ülkedir. Hem de çok fakir bir ülkedir. Su zengin ülkeler şöyle oluyor. Kişi başına yıllık 8 bin metriküp su düşüyorsa ...yani o kadarlık bir rezervini surete ...su bakımından zengin ülkesiniz. İşte Avusturya bunlardan bir tanesidir. Kanada bir tanesidir. Örnek veriyorum. Eğer 4000 metrekübe bunun yarısına indirirseniz... ...su bakımından... E, ...ne çok zengin İyisinden ne fakir... ...arasında bir su bak Eğer 2000 altında altındaysa... ...su bakımından fakir ülkesiniz. Türkiye'de 1430 mu 1500 civarında olması lazım. Biz aslında su bakımından fakir bir ülkeyiz. Hmm. Onun için su kaynaklarımız... ...öyle bolda değil... Bunun e, yani kaliteli içme suyu üretmenin yanında şunu öğrenmeliyiz biz. Tasarruflu su kullanmalıyız. Gerçekten tasarruflu su kullanmayı bilmeliyiz. Su havzalarını, su havzalarını e, işletmede çok dikkatli davranmalıyız. Yani ve e, bunu yaparken de şimdi... E, ...Türkiye'de zaten su üretimi çok çok... ...yani tüketimi çok çok az miktarda... ...bir de çok fazla tüketilseydi... ...görürdünüz ne, ne büyük kıtlık su kıtlığı yaşardınız... ...çünkü kişi başına o kadar az tüketiliyor ki bu ülkede... Ya en azından... ...15 günde 20 günde banyo yapanlar var... ...o bakımdan gerçekten... <gülüyor> Ee, i̇şte gerçek bir gelişmiş olan ülkelerdeki su miktarına ulaşabilmek için de Havza'yı bizim e, gerçekten su işletmeciliği yaparak kullanmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum Alper Bey. Ee, bu programda da çok faydalı bir konu üzerine konuştuk. İçme suyu, melançayı işte. Ee, önümüzdeki programlarda inşallah bu ve benzeri konularda konuşuruz. Ee, i̇yi günler diliyorum herkese. Ben de size çok teşekkür ederim. Petra. Orman ve civarındaki faydalı işler. Hazırlayan ve sunan Zeki Yemez